Allah'la sahne duruşu çok güzel değil mi? Şık duruyor. Elif ne kadar güzelsin ya. bugün evet, evet. Güzel, saçlarına bayıldım ceketi tarzın çok kıyafetin, kıyafetin. bayıldık Liderleyiz. bayıldık evet inanılmaz bir türkü çok güzel Emre İlk girişte bir tizde Tamamlandı. bir tam oturma falan oturmadı. Küçük bir şey oldu ama ikinci dönüşte onu tamamladım. Biraz nefes isteyen bir türkü bu arada. Ama yine de ikinci dönüşte en azından kendini zinde tutmayı başardın. Tebrik ederim. ederim. Öykü, şey bu ammanlardan önceki nefese bayıldım. Orada böyle bir ammanları çok güzel söyledi. Bardı, bardı. Çünkü bayağı bir nefes ederek orada onları çok iyi tuttu. Ben ben çok beğendim ya. Yani güzeldi güzel. şey Cengiz hocam Bence genelde çok iyiydi. Birkaç arkadaşlarımız bahsetti. Ee, girişte bir e, tam ısınamadan tabii evet, evet, ilk evet. açılışın şey oldu ama sonradan Türkiye ısındıkça o havayı aldık. Biz havayı hissettim ben. Ama son dönüşler biraz eksikti. O orkestral herhalde öyle çalışmışsınız. Hani Türkünün son görüşler. Ee, en sonunda bir, bir kere daha dönseydiniz daha iyi olurdu. Türkiye o zaman oturuyor. Şöyle, Trafik olarak seninle ilgili değil söylemek istediğim. Evet, e, ben eseri TRT repertoorundan geçtim. Bir yarım kalıyor sanki orası. Hani. Bir kere daha, daha dönebilirdi bir diyor. Yani. De, Do, doyardık diyor Cengiz hocam. Evet, Aysun evet. hocam. Onu evet bunu biz yıllarca Arif Meşhur'dan ben yani ondan sevmiştim. Ama o şeylerde Cengiz'cim sanki aman ha aman diye bir şey de olması gerekiyordu. Sadece aman diye değildi. Yani o çok önemli değil ama genel, yani genel olarak Elif'i beğendim ben. Evet. Teşekkür evet, ederim. Sağ olun. Evet yarışmacılarımızın performansları her hafta değişiyor. Kesinlikle. Ben aslında ilk geldikleri zaman da son hallerini... Böyle i̇nşallah ediyoruz. bir gün gösteririz, i̇nşallah. izletiriz onlara da. Mutlu olacaklardır. Bizler çünkü çok mutlu oluyor ziyaresiyle. Teşekkür ederiz Elif. Teşekkür ederiz. Elif Kayacan altı istiyoruz. Bravo Elif.